Rabbi iftah be Rabbi ve asir, Rabbi khayr, Amin. Ve Rabbil alemin, Amin. Değerli kardeşler hoş geldiniz. Bizleri tekrar bir araya getiren Rabbimize hamd senalar olsun. Dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Bir iki aydır tevhid ve şirk konusunu işliyorsunuz, bu bölümlere ayrılmıştı. Bugünkü konumuz ise inşallah. Allah Teala'nın isimleri, Allah Teala'nın sıfatları, yanılanların durumları vesaire bunların üzerinde biraz duracağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala Araf suresi 80. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahi'l esma'ül husna fad'uhu biha zaru'l'ezin yulhidun fi esma'ihi fi esma'i seyczeun ma kanu ya'malun. Yani oysa en güzel isimler Allah'ındır. Ondan dolayı Allah'a onlarla dua edin. Onun isimlerinde sapıklık eden mülhitleri, yani inkarcıları terk edin. Onlar yakında yaptıklarının cezasını çekecekler. Evet, en güzel isimler Allahu u Teala'nın isimleridir. Değerli Kardeşlerim. Biz Allahu Teala'yı ancak isim ve sıfatlarıyla öğreniyoruz. Biz Allah'ı Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz hadis şeriflerinde bize nasıl anlatmışsa, Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bize kendisini nasıl tayin etmişse, nasıl anlatmışsa, nasıl öğretmişse öyle bilmek zorundayız. Allah'ın isimlerini ve eserlerini zaten çevremize bakınca görüyoruz. Allah Yühi'dir, Yaşatandır örneğin, bunu üzerimizde görüyoruz. Allah yümittir, öldürendir. Etrafımıza tecelliyatını görüyoruz. Ar Allah rezzaktır. Allah kahhardır. Allah rahmandır. Allah rahimdir. Üzerinde durmayacağım fazla İsmail Hüsnü'nün. Yani ama okumanızı tavsiye ederim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. 99 ismini öğrenin. Gerçekten öğrenin. Çünkü biz Allah-u Teala'yı ancak isimlerinden öğreniriz. Dünyada gözümüz Allah-u Teala'yı göremeyiz değerli kardeşlerim. O cihazat bize verilmemiştir. Meşhurdur. A'raf suresi 143. ayet-i dağıtırlarsanız hatırlarsanız Allah'la vaatleştirdikleri, vaatleştikleri yerde, vaatleştikleri saatte Musa aleyhisselam Allahu Teala ile konuşacak. Allahu Teala'nın ona geldiği, gel dediği saatte durdağına çıkıyor. Allahu Teala ona vahiy edecek. Musa aleyhisselam Allah ne diyordu? Erini. Ey Allah'ım ben seni görmek istiyorum. Kendini bana göster. Allahu Teala'nın cevabı neydi hatırlarsanız? Ey Musa bu dağlar beni görmeye dayanırsa, takat ederse sen beni görmeye dayanabilirsin. Ve bir lemhacık ayetin tarifi üzerine bir lemhacık tecelli ediyor Allah-u Teala turdağına dağına ve dağ parçalanıyor. Musa Aleyhisselam o anın dehşetiyle bayılıyor. Ve hemen geldiğince Subhanallah ya Rabbi tevbe ediyorum diyor. Şimdi Musa Aleyhisselam'ın istediği normal bir şeydi. Ya Rabbi ben seni görmek istiyorum. edep ailesinde bir istek. Allahutaala da ona ne diyor? Beni göremezsin. Ve tövbe ediyor Musa aleyhisselam. Sonra bu isteğinden dolayı tövbe ediyor. Yanlış bir şey olmasa dahi. Yani biz Allahutaala'yı dünya gözüyle göremeyiz. Çünkü o cihazat bize verilmedi. Biz Kur'an-ı Kerim'in her suresinde Allahutaala kendisini bize esmasıyla tanıtıyor. Örneğin Fatiha'ya bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Rabb maliki yevmiddin. Malik El-Rahman, er El-Rahim, er Es-Selam, El-Mü'min, El-Müheymin, El-Kuddüs. Devam edebilirsiniz. 99 ismin hepsi var, mevcuttur. Ama işte e, Allah-u Tanrım'ın ayet kerimede belirttiği, dedik ya, mülhitlerin düştüğü sebep şu. Üç şeyden dolayı yanılıyorlar. Nedir? Birincisi, insanları yanılgıya düşüren sebep. Allah'ın ancak ve ancak kendisine has olan isimleri Allah'tan başkasına veriyorlar. Kim? Hazreti Ali. Şimdi Hazreti Ali'ye baktığımız zaman ya da Hazreti İsa'ya baktığımız zaman ya da diğer ilahlaştırdıkları varlıklara baktığımız zaman değerli kardeşlerim. Allah-u Teala doğmuş mudur? Doğmamıştır. Doğurmuş mudur? Doğurmamıştır. Bunların üzerinde duracağız inşallah yani isimlerine bakarak. Bir eş edinmiş midir? Edinmemiştir. Ama bunlar ne yapmışlardır? İnsanlar ne yapmışlardır? Allah'ın isimlerini kula verdiler. Bunlardan biri Hz. İsa, bunlardan biri Hz. Ali vs. bunları çoğaltabiliriz. Ama işte bizler bu duruma düşmemek için Allah'ı zatıyla, sıfatlarıyla çok iyi tanımak zorundayız. Nedir? Allah'ın sıfatları normalde kaça ayrılır? İkiye. Bir, zati sıfatlar, subuti sıfatlar. Zati sıfatlar nedir? Sadece Allah, hiçbir şekilde başka kulda olmayın. Allah-u Teala'nın zatının has sıfatları. Birincisi vücut. Değerli kardeşlerim, yıllardır bu dersleri yapıyoruz. Bunları öğrenelim, bunları ezberleyelim gerçekten. allah Teala'nın zatının sıfatlarını, subudi sıfatlarını, fiillerini iyice öğrenelim. Birincisi zatı sıfatlarından vücut. Va vücut nedir? Var. Vardır. Var olmaktır ve var olmak için hiçbir şeye muhtaç olmamaktır yokluğu asla ve asla düşünülemez şimdi biz zahirde de düşünülemez batında da düşünülemez varlığı evvelden de vardı şu anda da var sonra da olacak Hz. Ali zahirde de batında da hikayesine girerek de anlatacak olsak belli bir tarihte doğmuş mudur babası Ebu Talip midir annesi Fatıma mıdır evet Ölüm tarihi var mıdır? İbnül Mülcem tarafından şehit edilmiş midir? Evet. Bu o zaman Allahu Teala'nın vücut sıfatına aykırılık değil mi Hazreti Ali'ye ulûhiyeti vermek? Evet. Kıdem. Kıdem nedir? Varlığının başlangıcı olmamasıdır. Zahirde de, batında da. Allah'ın varlığının başlangıcı yoktur. Az önce dediğimiz gibi Hz. Ali'nin bir doğum tarihi vardır değil mi? Ona ilah diyenlere nispet edilecek olsa. Bekâ sonu bulunmaması demektir. Zat olarak da sıfat olarak da fiil olarak da sıfatların sonunun olmaması demektir. Hz. Ali İbni Mülcem tarafından belli bir tarihte şehit edilmiştir. Vahdaniyet zatında da sıfatlarında da Fiillerinde de tek olan demektir. Eşi ve benzeri olmaması demektir. Hiçbir şekilde. E hattır. Hiçbir şekilde eşi ve benzeri olmaması demektir. ilah olarak Hz. Ali'ye de baksak düşünüldüğü zaman, Hz. İsa da baksak, benzerleri var mıdır? İki gözleri var mıydı? Kulakları var mıydı? Saçları var mıydı? Hatta hatırlarsanız namazda nasıl tarif ediliyordu bize? Ey dişleri önden seyrek olan Ali. Ey saçları önden seyrek olan, dökülmüş olan Ali. Bize zatının şeklini tarif ediyorlar. Oysa Allah-u Teala'nın bir özelliği daha vardır. Künhün beri. Akla ne gelirse olsun zat olarak. Bilin ki o Allah değildir. Çünkü onu kavrama yeteneği dedik ya bize verilmemiştir. Biz dünyada onu göremeyeceğiz. Ulul azam peygamberlerden olan Hz. Mus Musa Aleyhisselam bile Ahzab suresinde belirtildiği gibi onu göremiyorsa, basit kullarını nasıl görecek ya diğer kullar? Evet. Vahdaniyet dedik. E, neydi? Tek ve benzeri e, olmaması. Muhalefetün lil havadis. Hadis nedir? Havadis nedir derler kardeşlerim? Önceki derslere katılanlar bilir. Sonradan, Sonradan yaratılan. Yaratılmış varlık. Hadis. Bizler hadisiz, yaratılmış varlıklarız. Oysa Allah-u Teala muhaddistır, yaratandır. Muhalefetun dil havadis nedir? Mahlukatına kesinlikle ve kesinlikle benzemeyendir. Yarattığı her şeyden beri olandır. Zat olarak da ne düşünürsek düşünelim, Allah'tan beridir o. Değerli kardeşlerim, Muhalefetün il havadis sonradan yaratılmış olan hiçbir şeye benzemeyendir. E dedi ki Hz. Ali iki ayağı, iki gözü, kulakları vardır, cesurdur, İtirazımız yok cesaretine, hepsini kabul ediyoruz. Hz. Hamza da cesurdu değil mi? Ortağını, benzerini gösterebiliyoruz. Hz. Ömer de cesurdu, benzerini gösterebiliyoruz. Cesur insanlar çoktur, cömert insanlar çoktur, Allah uğrunda cihad edip şehit edilen insanlar çoktur değil mi? Ama bakıyoruz demek ki bu zatı sıfata aykırıdır. Muhalefetün il havadise. Bir de ne dedi değerli kardeşlerim? Ee, bir başka bir maddemiz. Kıyam bi nefsihi. Nedir kıyam bi nefsihi? Var olmak için hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Her şey ona muhtaç. Her şey ona muhtaçtır. Neye benzetiyoruz? İhlas suresine. Samet sıfatı. Zahirde de batında da Allah'ın <gülüyor> sıfatları değişmez değerli kardeşlerim. Allah elbette ki zahirdir. Elbette ki batındır. Bilmediğimiz nice nice özellikler. Var. Şimdi zatı bizim için batındır. Gördüm diyenler, zahirde görülmüştür diyenler işte muhalefetun il havadis'e de muhalefet ediyorlar. Bunu bu özelliğine aykırı davranıyorlar. Artı dediğimiz gibi nedir? Kıyam bi nefsi Hazreti Ali Ebu Talip'ten olma, Fatıma'dan doğma Fatıma'nın kocası Hasan ve Hüseyin'in babasıdır değil mi? Radiyallahu anhuma. Allah hepsinden razı olsun. Değerli kardeşlerim Allah'ın sıfatlarını çok iyi bilmek zorundayız. Tebliğde bunları kullanmak zorundayız çünkü. Evet. Allah'ın diğer sıfatlarına geçiyoruz. Nedir? Subuti sıfatları. Birincisi hayat. Hayat nedir? Diri ama nasıl diri? Şu anda biz de hayattayız. Ama hayat daima diri olandır. Daima diri olandır. Başlangıcı olmayandır, sonu olmayandır diriliğini. Yuhyü ve yumittir. Huvel hayyul kayyumdur. Ayet-i kerimelerde belirtildiği gibi. Öldüren odur, hayat veren odur, hayatı alan odur. İlim, ikinci subuti sıfatı nedir? Bilmek. Ama Allah-u Teala'nın ilmi öyle bir ilim ki gelmişi de, geçmişi de, geleceği de, şu anı da bilendir. Neden? Çünkü bütün mahlukatı yaratan odur değerli kardeşlerim. Bütün mahlukatı yaratan elbette ki bilecektir değil mi? Allah-u Teala'nın ilminden hiçbir şey eksik olmaz. Allah-u Teala bir şeyi biliyorsa çalışarak bilmiyordur. Ilmi kendindendir. Çalışarak kazanılan bir ilim değildir değerli kardeşlerim. Açık açık her şeyi bilir. Semih işitendir. Allah-u Teala her şeyi işitir. Her şeyi duyar. Allah-u Teala'dan hiçbir şey kaçmaz. Allah-u Teala duymak için bizim gibi kulaklara ihtiyacı yoktur. Bizim gibi sebeplere ihtiyacı yoktur. Çünkü sebepleri halk eden odur değerli kardeşlerim. Basar. Allah-u Teala görür. Ama görmesi bizim gibi değildir. Görmesi için göze ihtiyacı yoktur. Görmesi için ışığa yoktur. Hadis-i şeriflerde bildirilir ya, Allah-u Teala sipsiyah bir gecede, kapkara bir gecede, kapkara bir taşın üzerindeki kapkara bir karıncayı görür, işitir. Ve ona da bir ekleme yapalım haddimiz olmayarak. Onun karnında yaşayan, karıncanın barsağı hiç göreniniz var mı? görmedik. Mikroskopla belki büyütülerek görülebilecek bir şeydir. İnanın Allah-u Teala öyle bir varlık, öyle bir canlı etmiş ki onun habitatı, yaşama ortamı karıncanın barsağıdır. Başka yerde yaşamaz. Allah-u Teala onu da edendir onu da görendir, onu da duyandır. İrade. Allah-u Teala'nın dilemesi değerli kardeşlerim. Allah-u Teala diler, ve dilediğini yapar. Yasin Suresi Suresi'nin son ayetlerinde buyuruyor ya İz şey en ey yakule fe yekun Allah bir şey olmasını isterse ne diyor? Sadece ol der. Olur. Ol demesi için de bizim gibi bir ağza bizim konuşmamız gibi kelimelere de ihtiyacı yoktur. Sadece ol der. Nasılsa bilemiyoruz. Sadece iman etmek zorundayız değerli kardeşlerim. Kelam, söylemek, konuşmak, Söz sahibi olmak. Allah-u Teala konuşandır, söz sahibidir. Ama dediğimiz gibi konuşması için bizim gibi bir ağza, bizim gibi dille, bizim gibi bir diş, bizim gibi dişlere, havaya, harflere ihtiyacı yoktur. Konuşur. Nasıl bilmiyoruz. Ancak imanla mükellefiz. Tekvin sıfatı. Yine yani Allah-u Teala'nın subütü sıfatlarından bir sıfat, yaratmak sıfatı. Değerli kardeşlerim. Bütün mahlukatın yaratıcısı Allah-u Teala'dır. Bütün mahlukatın yaratıcısı Allah-u Teala'dır. Kainatta her ne şey varsa ve bizden sonra da her ne şey olacaksa onları yaratan Allah-u Teala'dır değerli kardeşlerim. Bunları iyi bilmek zorundayız. Bu şekilde Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisini tanıtıyor değerli kardeşlerim. Şimdi meselemiz Nusayirlik'le alakalı olduğu için Nusayirlik'te biliyorsunuz Allah-u Teala'nın tecelli ettiği zatlara direkt ilah diye iman ediliyor ya Bunlar nedir? <gülüyor> İslamiyet'ten ve İslamiyet'ten öncekiler Habil neydi? Allah Adem Aleyhisselam <gülüyor> Efendim? Peygamberi, peygamberi, babı Şid Allah, Nuh Aleyhisselam onun peygamberi Yusuf Allah Yakup Aleyhisselam onun peygamberi Yuşa Allah Musa Aleyhisselam'ın peygamberi, Asaf bin Berhiye Allah, Süleyman Aleyhisselam onun peygamberi, Şamun Allah, İsa Aleyhisselam'ın peygamberi, Hazreti Ali Allah, Muhammed Aleyhisselam onun peygamberi. Ama bu sadece bildirilen. Ve yine Nusayrilikte temel olan bir itikat neydi? Tüm peygamberler Allahu Teala'nın ayna gibi yansımasıdır. Onlara sorsanız Allah tektir, hani bir aynadan binlerce görüntü yansıtılması gibi diğer peygamberler, kaç tane peygamber halk edilmişse, gönderilmişse, varsa onların hepsi de aslında yine perde arkasında, batında ilahtır. Dikkat ederseniz, saydığımız isimlerin hiçbiri Kur'an-ı Kerim'de Allah olarak geçiyor mu? Aynen. Geçmiyor, bir Resulallah-Tuhal isimlerinden yine zikredeceğiz inşallah. Değerli kardeşlerim, Allah'ın isimlerini dediğimiz gibi iyi bilmek zorundayız. Allah'ın sıfatlarını az önce niye saydım biliyor musunuz? Şimdi Allahu Teala cisim midir? Değildir, değil mi? Habille, Adem Aleyhisselam aynı dönemde yaşamış zatlar mı? Saydığımız bütün zatlar aynı dönemde yaşamış zatlardı. Aynı anda iki ilah, iki yansıma, birbirinin aynası. Adem Aleyhisselamla. Habil. Şit Aleyhisselam'la Nuh Aleyhisselam birbirinin yansıması ya da Yusuf Aleyhisselam kimin oğluydu? Yakup Aleyhisselam'ın oğluydu. İlah oluyor. Oysa Allahu Teala onun kuyuya atıldığını. Yusuf Aleyhisselam yani Yusuf Suresi'ni okursanız görürsünüz değerli kardeşlerim. Kuyudan elini açıp yalvardığını, Allahu Teala'nın kendisini kurtarmasını dilediğini söylemiyor mu? Yusuf Aleyhisselam zindana atılacağını biliyor muydu? Bilmiyordu değil mi? Bilseydi, kendisini korumaz mıydı? Korurdu. Yıllarca zindanda kalmadı mı? Kaldı. Bunların hepsi ayetlerce mevcut değerli kardeşlerim. Evet. Ayrıyeten amcaya gittiğimiz gidenler bilir. Surat-ı biz ne diyorduk? Ya İsa, ya Ced Ya İsa, ya Musa, ya Hasan, ya Hüseyin demiyor muyuz? ...sana secde ettik... ...senin ente esmeyek Hassan... ...İsa, Musa, Muhammed diye demiyor muyuz? Ya Fatır... ...Fatır kimdir? Hazreti, Fatma. Hazreti Fatma'dır. Neden? Bizim toplumda Musayirlikte... ...bayanların değerini biliyoruz... ...yerlerde sürülüyor... ...ama Hazreti Fatma... ehl olduğu için... ...Hazreti Hasan Hüseyin'in annesi olduğu için... ...zahirenden iki ilahın annesi... ...ilahın hanımı olduğu için... ...onu müenneslikten kurtarılıyor... <gülüyor> Müzekkerleştiriliyor, erkekleştiriliyor isim olarak. Fatma, bizim namaz defterini amcadan öğrendiğimiz fatırların hepsi Hazreti Fatma'dır değerli kardeşler. Evet. İsimleri bu. Oysa Kur'an-ı Kerim'de bunların isimleri bu şekilde geçiyor mu? Geçmiyor değerli kardeşlerim, geçmiyor. Evet değerli kardeşlerim. İnsanların zaten hataya düşme sebeplerinden temel noktası neydi? Allah razı olsun. Geçen hafta Süleyman hocamız anlatmıştı. Gerek kerametlerin yanlış anlaşılması, gerekse mucizelerin yanlış anlaşılması. Ve gerekse Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın bize bildirdiği isimlerin kendisine has olan ancak ve ancak kendisine olan isimlerin kullara verilmesi, kulların sıfatlarının Allah-u Teala'ya verilmesi ve isimleriyle birlikte ya da Allahu Teala'nın esmasını ve sıfatlarının inkar edilmesi, alay edilmesi ya da hafife alınması. İnsanlar bu üç sebepten dolayı şirk'e düşmektedirler. Aynı bizim toplumda oldukları gibi. Bir örnek verelim. Nedir? Allah insanların sıfatlarını Allahu Teala'ya vermek. Nedir? Çocuk edinmek. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala İhlas Suresi meşhurdur. Her zaman söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Tek Allah'tır. Kul huvallahu ahad. Allah samettir. Allah'u Samet Allah'ın hiçbir bir şey muhtaç değildir. her şey Allah'a muhtaçtır lemyeeri doğmamıştır Valemule doğurmamıştır Oysa Hz Ali'ye baktığımız zaman dedi ki ya Ebu Taliptan olma Fatıma'dan doğma birinci özellik doğmak özelliği insanların doğma olan özelliği Allahu Teala'ya veriyor İhlas artıım ayda süresin Allahu Teala şöyle buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim. Ant ki Allah ancak Meryem oğlu Mesih'tir diyenler ne oldular? Kafir oldular. Oysa Mesih ey İsrailoğulları Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Kelimeleri iyi tahlil edin değerli kardeşlerim. Rabbim ve Rabbiniz. Ya benim bir Rabbim var. Allah'ın Rabbi var mıdır? Allah'ın Rabbi olabilir mi? Allah'ın Rabbi olsaydı onun bir üst merciisi olması gerekiyor. Bu yüzden Allahu Teala'nın Rabbi olamaz. İşte benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram eder. Varacağı yer ateştir. Zulmedenlerin yardımcıları yoktur. Dedi ki: sır ayn memsin Ayn Ali Min Muhammed Sin selman Farisi Hristiyanlıktaki baba oğul kutsal ruhun değişik versiyonu bizimkilerdedir. Üçü de ilahtır. Ayn Ali Min Muhammed Sin selman Farisi Oysa Allahu Teala Ali Emran Suresi 244. ayet-i kerimede ne buyuruyor? Bismillahirrahmanirrahim Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler geçmiştir. Muhammed ölür veya öldürülürse gerisin geriye mi döneceksiniz? ölmek ve öldürülmek kime mahsustur değerli kardeşlerim? Mahlukata mahsustur, yaratılmışlara mahsustur. Geriye dönen ancak Allah'a hiç zarar veremez, Allah şükredenlerin mükafatını verecektir. Keh suresi 14. ayet şey evet 14 144. ayet kelimede Allah-u Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd Allah'a mahsustur ki kendi katından şiddetli bir baskını haber vermek ve yararlı iş yapan müminlere içinde temelli kalacakları güzel bir mükafatı müjdelemek ve Allah çocuk edindi diyenleri uyarmak için kulu Muhammed'e eğri bir taraf bırakmadığı dosdoğru bir kitaptır. Kehf suresinde de Allahu Teala Peygamber Efendimiz'e bildirdiklerini bize bildiriyor. Yine allah Teala devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kehf Suresi 5. Ayet-i Kerime. Az önce pardon 144 dedim. Hakkınızı helal edin. 4. Ayet-i Kerime. Kehf Suresi 4. Ayet-i Kerime. Şimdi 5. Ayet-i Kerime de Teala buyuruyor. Allah çocuk edindiğine dair ne kendilerinin ne de babalarının bir bilgisi vardır. Ağızlarından çıkan söz ne büyük bir iftiradır. Onlar yalnız ve yalnız yalan söylerler. Evet. Gene yani Allahu Teala çocuk edindiğini ya da doğduğunu yalanlayan bir ayet-i kerime daha Tevbe Suresi 30. ayet-i kerimede Allahu Teala buyuruyor. Yahudiler Uzeyir Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bu daha önce inkar edenlerin sözlerine benzeterek ağızlarında geveledikleri sözlerdir. Allah onları yok etsin. Nasıl da uyduruyorlar. Çünkü Üzeyir Allah'ın oğludur diyorlar Yahudiler değerli kardeşlerim. Üzeyir Aleyhisselam bir peygamber midir, değil midir? Kur'an-ı Kerim'de iki kişi hakkında zaten bu konuda bilgi verilmemiştir. Kim hakkında? Birisi Üzeyir Aleyhisselam ikincisi İsk-i Ha Bunlar peygamber de olabilir. Allah dostları da olabilir. Bizim için önemli değil. Ya, Hazreti Lokman da var. O konuda ağırlık insan olduğu konusunda, peygamber olmadığı konusunda Lokman Hazreti Lokman'ın. Ama üçüncü görüştür. İşte diyor Allahu Teala, bunları kim ilah edinmişse, kim oğul edinmiştir demişse Allahu Teala için kim oğul edinmiştir demişse bu inkarcıların sözler uydurmalarıdır. Meryem suresi 88 89 90 91. ayetlerinde yan Allahu Teala buyuruyor. Bazı kimseler Rahman çocuk edindi dediler. Andolsun ki ortaya pek kötü bir şey attınız. Rahman'a çocuk isnat etmelerinden ötürü neredeyse gökler parçalanacak, yer yarılacak, dağlar da göçecekti. Subhanallah. Bunların hepsi Allah-u Teala'nın esmasına muhalif olan iftiralar değerli kardeşlerim. Bu yüzden bunları sayıyoruz. Evet, Allah-u Teala Ashab Suresi 37. Ayet-i Kerime'de yine şöyle buyuruyor değerli kardeşlerim.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 Allah'ın buyruğu yerine gelecektir. Bu da Allahu Teala'nın eş edindiğine dair bir muhalefettir, der muhalif bir ayettir değerli kardeşler. Zaten birçok ayette Peygamber Efendimizin eşlerinden bahsediliyor. Peygamberin hanımları sizin ehli onun ehli beytedir, sizin annenizdir. Buyuran ayeti kerimeler de var değerli kardeşler. Allahu Teala dedik ya bir sıfatla daha itham ediliyor, yemek yemek. Yemek yeseydi hangi sıfatına muhalif olacaktı? Samet. Samet. Ya da kıyam bi nefsihi. Yemek niçin vardır? Ayakta durmamız için vardır. İhtiyaç duyulduğu için vardır. Hadi zevk için yediğimiz şeyler hariç. Onlar nimet. Ama Allah Teala bizi rızıklandırdığı zaman hayatta kalmamız için rızıklandırıyor. İhtiyaç duyduğumuz için rızıklandırıyor. Allahu Teala bu konuda şöyle diyor. Maide 75. ayet kelimede. Meryem oğlu Mesih yani İsa Aleyhisselam sadece bir peygamberdir. Bizimkilerin inancında neydi? İlahtır. Hristiyanların inancında nedir? İlahtır. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Anası da dost doğru bir kadındır. Yani anası da sizin bildiğiniz gibi bir insandır. Ya da doğru yolda olan bir insandır. Yanlışlık yapmayan bir insandır. İki şekilde Allah alabiliriz dost doğruyu. Her ikisi de yemek yerlerdi. Evet. Her ikisi de yemek verlerdi. Bak onlara ayetleri nasıl açıklıyoruz. Yine bak nasıl yüz çeviriyorlar. Allah-u Teala hakikati anlatıyor. Allah yemek yemez. Yese kıyam bi nefsihi sıfatına aykırı hareket eder. Yine Enbiya suresi 8. ayet-i kerimede Biz onları yemek yemez birer ceset kılmadık. Ve onlar da ölümsüz değillerdi. Peygamberlere hitaben. Biz onları yemek yemez cesetler de kılmadık. Allahu Teala Furkan suresi 20. ayet-i kerimede değerli kardeşlerim. Biz senden evvel de peygamberleri başka türlü göndermedik. Şüphesiz onlar hem yemek yiyorlar, yani seni nasıl gönderdiysek, onları da nasıl gönderdiysek. Sen onlar gibi yemek yiyorsun, onlar da senin gibi yemek yiyorlardı. Çünkü yemek yemek insana has bir özelliktir. Yaratılmış mahlukata has bir özelliktir. Hem çarşılarda da geziyorlardı. Çarşıda gezmek kime ait bir özelliktir? Beşeriyete. Allah-u Teala zamandan ve mekandan münezzehtir. Hazreti Ali çarşılarda gezmiştir. İsa Aleyhisselam çarşılarda gezmiştir. Sizin bir kısmınızı bir diğerine fitne imtihan sebebi kılmışızdır ki bakalım sabredecek misiniz? Zira Rabbin her şeyi hakkıyla görendir, işitendir. Evet. yerli kardeşlerim. Eee... Yine isimlere bakıp Allahu Teala'yı tanımaya devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Teala şöyle buyuruyor. inne kentel alimul hakim. Şüphesiz sen her şeyi en iyi bilen ve hikmeti sonsuz olansın. "Sen Hasan, sen Hüseyin, sen Ali Ebu Talib" demiyor. Hatırlarsanız ne diyoruz Suret-i "Ya Ali bin Ebu Talib, zahiren imamı, batından ilahi" demiyor muyduk bunu? Ey Ebu Talib'in oğlu Ali, zahiren imamımsın, batından Allahımsın. Allah'ın elbette ki zatiye batını da vardır ama Allahu Teala'nın batını insan olarak yansımak değildir. insan olarak gözükmek gözükmek değildir ya da zahiri bu şekilde değildir değerli kardeşlerim. Inne huve't-Tawwabur Rahim. Inne huvel Vasiun Alim. Inne huves Semiul Alim. Antel Azizul Hakim. Fe inna Allah'e Şakirun Alim. İnna Allah'e Gafurur Rahim. Vallahu Gafurur Rahim. Vallahu Azizur Rahim. diye devam ediyor. Değerli kardeşlerim. İşte e, bildiğiniz gibi Hazreti Ali'ye neden Ali deniliyor? Kur'an-ı Kerim'de ismi geçiyor. Deniliyor ya elbette ki vecizü hadis. Allahu Teala'nın 99 isminden biri de Ali'dir. Örneğin yine yani örnek veriliyor. Allahu Teala'nın e, Ali sıfatlarında ama burada okuyacaklarım şimdi Hazreti Ali'yle alakalı Allahu Teala'nın sıfatlarıyla değil Ali'nin başka manaları. Bismillahirrahmanirrahim. "Qala ya iblis ma an tasjuda ali Ey İblis, Allahu Teala şöyle diyor. Ey İblis, benim kudret elimle yarattığım şeye seni secde etmene engel olan şey neydi? Kibirlenmek mi istedin yoksa yüksek derecelerden biri mi olmak istedin? Alın Şeytan Allah-u Teala burada kibirli olarak Ali ismini şeytan için kullanıyor. Kullanım manası değişiyor. Başka bir yerde yana buyur Allah-u Teala. Bismillahirrahmanirrahim. Fa emme men utiye kitabuhu bi yeminihi ve yekulu haubmukrehu kitabah inna zanatu anni mulaqin hisabah. Ve huve fi işetin radiyah fi cennetin aliyah. Yani ne diyor? Kitabı sağından verilenler, cennete girecek olanlar. Alın okuyun kitabımı. Çünkü ben hesabıma kavuşacağımı sezmiştim der. Artık Allah onu hoşnut olacağı bir hayata kavuşturur. O artık yüksek olan cennettedir. Cennetin bir derecesi de alidir. Ya da meşhurdur. Geçen derste Süleyman Hoca da söyledi. Allah razı olsun. Ve lekad necceyne beni İsrail'e minel azabil mühîn min firavun innehu kan aliymen min al-musrifin. An dursun ki biz İsrail oğullarını aşağıl aşağılayıcı bir azaptan kurtardık. Firavun'dan onları kurtardık. Çünkü o üstünlük taslayıp haddi aşan bir zorbaydı. Kana aliyen min al-musrifin. Firavun aliydi. Ama hangi ali? Hangi nerede yücelik yapıyordu? Kendisini büyüklüyordu. Kibirde uluhiyette onu ilah olarak göstermekte insanlara zulmetmekte demek ki Allah-u Teala bu ismi kullanıyor. Her mahlukat için kullanıyor. Birçok mahlukat için kullanıyor. Ha kendi de kendi isimlerinden biri de diye örneği ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim ve emmelallahu vel aliyul aziz. Enallahu vel aliyul kebir. Gib eee fel hükmullillahi vel aliyul kebir ve huvel aliyul azim o olan Allah'tır. O büyük olan Allah'tır. Ayetel de geçiyor değerli kardeşlerim. İşte bunları iyi öğrenmeliyiz değerli kardeşlerim. Esma-i Hüsna'nın üzerinde iyi durmalıyız. İsimlerin manalarını iyi öğrenmeliyiz. Şu anda onu işleyecek olsak ders saatlerce sürecek. Var mı sorusu olan? Oldu. Allah rızası için El Fatiha.